Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti, ''Sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?''